Al Hayat Media Center presents Dünyada tarih yazıyor Allah'ın aslanları Dünyada tarih yazıyor Allah'ın aslanları Severek kabulleniyor bu yolda olanları Severek kabulleniyor bu yolda olanları Gülümseyin uçaklara, hak bize yeter deyin. Gülümseyin uçaklara, hak bize yeter deyin. Rabbimiz o uçakların üstündedir dir hefdeyin. Rabbimiz o uçakların üstündedir dir hefdeyin. Dünyada tarih yazıyor Allah'ın azınları. Dünyada tarih yazıyor Allah'ı aslanları severek kabulleniyor bu yolda olanları severek kabulleniyor bu yolda olanları Rabbimize müşrik olan artık rahat olamaz Rabbimize müşrik olan artık rahat olamaz. Ne PKK, ne peşmerge karşımızda duramaz. Ne PKK, ne peşmerge karşımızda duramaz. Dünyada tarih yazıyor Allah'ın nasıl Dünyada tarih yazıyor Allah'ın nasıl anları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Murabitleri cennetlerin kokusuyla sabittir. Murabitleri cennetlerin kokusuyla sabittir. Vekili Allah olan o mücavhid murabitir. Vekili Allah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 Severek kabulleniyor bu yolda olanları. Sağlam dur ey mücahidim cennetleri bedel ister Sağlam dur ey mücahidim cennetleri bedel ister Ya fetih ya da şehadet bu yolun sonu zafer ya Fetih ya da şehadet bu yolun sonu zafer Dünyada tarih yazıyor Allah'ın asılanları Dünyada tarih yazıyor Allah'ın asılanları Severk kabulleniyor bu yolda olanları severek kabulleniyor bu yolda olanları Dünyada tarih yazacak Allah'ı nasıllanları Dünyada tarih yazacak Allah'ı nasıllanları, İnşallah baki olacak Allah'ın aslanları. İnşallah baki olacak Allah'ın aslanları. Dünyada tarih yazacak Allah'ın aslanları. Dünyada tarih yazacak Allah'ın aslanları. İnşallah baki olacak Allah'ın aslanları. İnşallah baki olacak Allah'ın aslanları Allah'ın aslanları Allah'ın aslanları